Oğuz Atay'ın yazılmamış ansiklopedisinden radyo maddesi. Sayın dinleyiciler, Turgut Özben'le 15 saniye programını sunuyoruz. Önce okuyucu mektuplarını cevaplandırıyorum. İsfahla'dan MYKL rumuzuyla mektup gönderen sayın hayranım soruyor. Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım? Yetmez mi bu elem, daha yıllarca mı sürsün? Yakında bitiyor sevgili dinleyicim. Piyasaya bir çıksam mesele kalmayacak. Bütün hesaplarımı yaptım, maliyetimi çıkardım, onlara pahalıya mal olacağım. Belli etmeden yavaş yavaş süreceğim kendimi. Tutunamayanlar.